Muhterem Müslümanlar, bütün parçanın sıhhatleriyle sıhhatlıdır. Bir cemiyet, o cemiyeti teşkil eden aile yapısının sıhhatiyle sıhhatlıdır. Fettler sağlam olduğu, sağlam ruh, sağlam karakter, sağlam dimağ, sağlam maneviyat, aile kendi kendine sıhhat kazanacak,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 onun içinde dış bir müdahale, yabancı bir parmak, ayrı bir fikir, yanlış bir ideoloji bulunduğu müddetçe siz hiçbir şey yapamazsınız o cemiyetle. O dur hale gelmedikten sonra, safileşip berraklaşmadıktan sonra o cemiyette hiçbir şey yapamazsınız. Onun için hedefi bir şey yapmak olan bütün sertler ve cemiyetler,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 ona kötülük yapmaya sevk etmiştir. İleride talihli İslam'ın büyük yükünü sırtına alacak kimseler de vardır. Bu muvakket talihsizler arasında. Bunlardan bir tanesi de ömrümü astır. Allah'ın rıza ve redvanı Allah Resulü'nün bütün ashabı üzerine olsun. Vefat edeceği ana kadar İslam'ından sonra haysiyetli bir hayat yaşamıştır. Ecnad arasında sözü sası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 Haber çoktan ulaştırılmıştı. Kuba'da Medine'nin çocukları onu karşıladıkları gibi nehatlarla bizi karşılıyorlardı. Anladık ki ne, ne bizi hoşnut, anladık ki gönlü bizim için fethedilmiş. Yanına sokulduk, gittik bizi istikbal etti, tebessüm ede sinesine bastı. Ah keşke o dakikada ölseydik, her şeyimiz mamur idi. Ben resul Ekrem'in elini tuttum biat ediyordum. Bu kuvvetle ele tutunduğum zaman biliyordum ki cennete çıkacak bir derse yükseleceği. Sıktıkça elini sıkıyordum o pehlivan ellerimle. Ma da ta'ni ya Amr dedi. Ne demek istiyorsun elimi sıkarken? En tafsireli ya Resulallah, beni bağışlayasın ya Resulallah dedim. Bu bağışların man -manın manası öbür alemde Mesud olmak, şefaat elini uzatıp elinden tutmak, Cemalullah'ı müşahade edeceği ufka ulaştırmaktı. Bilmiyor musun ya Amir? İslamiyet, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, geçmişte olan bütün seyyiatı sileceğini bilmiyor musun ya Amir? O kadar mesrul olmuş, o kadar bu beşaret karşısında sevinmiştim ki. Ah evladım, keşke o zaman ölseydim. Bu ikinci devirde resul Ekrem devrinde o başımızdaydı.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 Allah inna hassen el kalam ve abla el nizam, kalam Allah il Malik aziz el alam, ve taala el kalam, ve iza Kur'ân al Kur'ân, ve anstitulah ala kum turhamun. inna ve nizam, il Kmaa Allahu Tebaarak ve Teala fil Kelam ve ıda Kur`a al Kur`anu Feslenou Lahlan Sitolun Kulum Turhamun. A`udu billahi min Shaitan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Wman ahtanu Qolam Mman Allah. Tabak Allahu Ladin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah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 Kama salli'te ala seyyidina ibrahim wa ala ahli seyyidina ibrahim fil ala mina rabbana inneka hamidun majid. Ve barik ala seyyidina muhammad min wa ala ahli seyyidina muhammad min. Kama barik'te ala seyyidina ibrahim wa ala ahli seyyidina ibrahim fil ala mina rabbana inneka hamidun majid. Varzallahummanisiddiq, abibakim, alfariq, amaramu, uthmana, waleen radiyallahu alhammin. Waani sittati albaqiyatil ashiretil mubashjira. Waani s-sahabatu wa t-tabi'in ala khiyar minhu ala brar. Wa s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 أقم الصلاة إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم.